haba tamam. <gülüyor> ben tarihine akşamdan ağzımı çalıtayım. Kaldırek, direkt yürü. Abi direkt yürü böyle pata basacağı abi bir şey soracağım. diye gel gel. <gülüyor> aynen aynen aynen. Sen sen olayla kanka sen Aynen. Şey Hadi gireyim, ulan. Gel ulan. Mehmet abi ya. Niye güldün? Bir sorun mu olacak ya Ömer. Sor sor. Gülmüyorum birader. <gülüyor> Şöyle sakın Şimdi... gel. <gülüyor> Bir sorun var abi. Buyurun. Yani. Allah madem o kadar büyük değil mi? Evet Yani sonsuz. neden sonsuz değil mi? Yani neden ufacık şeyler kendisini göstermek istiyor? Mesela? Yani ne bileyim bir <gülüyor> baksana bir tane cana bakarken ya da ne bileyim bir yaprakta bir rüzgar yaprağı vururken beni görün ya da kilometrelerce aşağıda okyanusun dibinde yaşayan ufacık canlılar var. Ya yani bunlardan bakıp Allah'a görmemiz mantıklı mı sence? Yani yolda yürüyken Bill Gates bana 100 lira verse, 100 dolar verse. <gülüyor> <gülüyor> 100 lira bela. Gülmeyiz ya da ne <gülüyor> <'yi ziyareti> <gülüyor> 100 lira verse, buna şaşırmam mı gerekiyor şimdi? Çünkü o adam yani gözünü kırptığı an 200 lira kazanıyor. Bu adam zaman kaybı bu adam için. Kardeşim, sen yanlış soruyu soruyorsun. Bilges, neden durduk yere sana 100 lira versin ki? Ömer canım. <gülüyor> Bence güzel oldu. Güzel. Evet. mi geçiyorsun. Şiire gazele. Kazere, Can lütfen Şile kazalık önümle Hıh